Yani TV ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, üzerleriniz olsun. Hepinize cani gönülden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu akşam Ramazan soframızda birbirinden kıymetli iki konuğum var. Her akşam olduğu gibi Cem Uçan ve Ahmet Terzi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun Teşekkür Hamd çok teşekkürler. Biz Bu mübarek teşekkürler. ayda misafir ettiniz bizi böyle değerli bir abimle beraber konuk olmaktan. Şeref duyduk, onur duyduk. Allah razı olsun. İstanbul için akşam ezanı okundu. Dilerseniz ben sizi çok fazla aç bırakmayayım. Evet. <gülüyor> İftarımızı açıp muhabbetimize başlayalım. Evet. Allah, evet. Allah kabul eylesin. Evet. Efendim iftarlarımızı açtık, Allah kabul eylesin, Allah olmayanlara da en güzel nimetleri versin inşallah tamam. diye dua ediyoruz. Ee, şimdi çay eşliğinde ve tatlı eşliğinde tatlı tatlı muhabbete devam ediyoruz. Cem abi nasıl gidiyor Ramazan-ı e? hayat nasıl gidiyor? Vallahi çok şükür, bugünümüze şükür, Allah'ımıza şükür. Bütün nimetleriyle faydalandırıyor bizi. Ee, şükranlarımız sonsuz. Ee, eski Ramazanlar mevzuna getirmek lazım aslında biraz konuyu burada. Ee, şimdiki zamanda yaşadığımız Ramazanlarla eskinin arasında hani o çocukluğun verdiği şey mi olsa gerek yoksa e, sokakta büyümenin bir mahalle kültürüyle büyümenin e, o lezzeti mi olsa gerek böyle o minarede e, ışıklar yandığı zaman eve koşmanın Keyfini şu anda ben açıkçası çok fazla bulamıyorum. Yani esasında Ramazan o zaman da aynıydı. Evet, evet. Bu zamanda ama evet. değişen esasında bizim çocukluğumuzdaki duygular, evet. şu anki hisler değil mi? Aynen öyle. Herhalde zaman içinde hayat yoruyor, yıpratıyor insanları. Ee, dünya değişiyor. Neden bunlar değişiyor açıkçası ben çok e, bu konuda fikir de yürütemiyorum ama o çocukluğumuzun Ramazanları, o e, mahallenin sıcaklığı, o iftar vaktinde eve o koşuş, o sofraya böyle oturmak, ailemizin işte Allah ne verdiyse hazırladığı o sofralarda karnımızı doyurmak çok daha keyifliydi. Çok daha güzeldi. Mahalle kültürü de biraz kaybolmaya yüz tuttu ya belki bunun da çok Aynen. büyük şeyi var, payı olabilir. Binalarda yaşıyor insanlar artık. Hepimiz öyle maalesef. Ya toprakla ee, temas edemiyoruz evet, ya. Yani. Evet, evet Ve toprakla temas edemiyoruz. Eski de, Ramazanlar için eski insanların da lazım. Evet. Hocam püf noktası burada yani. E, Ahmet abi sizi tanıyalım. Adım Ahmet, 50 yaşında, 51 yaşındayım. Tekstil 50. ile uğraşıyorum. Hmm. Ee, İstanbul doğumluyum. Böyle Cem Bey'in de hayranı olarak takip var. Estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> 2019 ve 2020 yıllarında e, röportajınızı okumuştum bir kere de e, çok ödülleriniz var. Hatta 2020 yılında en iyi, yılın en iyi erkek oyuncusu seçildiniz. Tabii birkaç tane festivalde sadece 2019 ve 2020'de daha değil evveliyatı değil. da var. beri her hmm. yıl birkaç tane en iyi erkek oyuncu ödülüne e, layık görüyorlar bizi sağ olsunlar. E, ben bu ödül törenlerinde halk oylamasıyla yapılan ödülleri çok seviyorum. Çünkü e, o daha doğal oluyor. Daha doğal oluyor. Daha streli oluyor. Bir de e, bizde emeği olan e, bize bu işlerimi yapmamıza vesile olan halk e, ...bence ödülü onlar verecek. Yoksa öyle oturup beş tane jürinin iki film seyretmekle olmuyor diye düşünüyorum bu işler çok. E çünkü dünyadaki en kıymetli şey zaman. Geri getiremiyorsunuz hiçbir zaman. Bu insanlar e, zamanlarını harcayıp, paralarını harcayıp sinemada gelip sizi izliyorlar. Zamanlarını harcayıp televizyonun başında oturup bir buçuk iki saat sizi seyrediyorlar. O yüzden çok fazla hakkı var hepsinin e, Onların değerlendirme yaptığı ödül, ödülleri e, bana layık görülürse, e, bana verilirse o beni çok daha mutlu ediyor. E, tabii ki bir aktör gerçek olarak sahipleri. gerçek sahipleri ödülü verdiklerinde çok daha keyifli oluyor. E, bir aktör olarak da e, başarılı adlediyorsa insanlar sizi ve bunu ödülle taşlandırıyorsa e, keyfin, keyifli oluyor tabi hoşunuza gidiyor. Sağ olsunlar beni bugüne kadar ne sinema filmlerinde ne yaptığım dizilerde oynadığım dizilerde hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Eğer benim onlarda böyle bir nebze hakkım varsa sonuna kadar helal olsun onlar da bu mübarek ayda Haklarını bana helal etsin der. Helal olsun diye önemli. sanki böyle bir film aldım. Ben. Evet, evet. <gülüyor> Hak benim için çok önemli. Sinemacılık bir nevi tarihçilik gibi de oluyor mu acaba? Yani hata e, araya bir kayıt düşmüş olmuyor musunuz? E, çok doğru bir şey. E, hele bu son dönemde yapılan dönem işleri, dönem sinema filmleri ya da dönem dizileri e, çok kıymetliler tabii ki. Ama ben ısrarla e, böyle sizin gibi kıymetli televizyon programlarında ya da katıldığım söyleşilerde şunu altını özellikle çizmeye çalışıyorum. Evet bunlar izlenilmeli, bunların hepsi takip edilmeli ama bize e, tarihi öğreten şey bu diziler olmamalı ya da sinema filmleri olmamalı. Bizde şunu yapmalı bunlar, merak duygusu uyandırmalı ve biz... Abdülhamid dönemi mi, mi bizim cezbediyor? Biz o diziyi izleyeceğiz tabii ki. Ama sonrasında derinlemesine bir okuma ve araştırma yapmanın çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ama bu işler sevgili Mehmet Bozdağ'ın, sevgili Yusuf Bey'in, Serdar Bey'in, şimdi sevgili Emre'nin, Emre, Emre Konu'nun yaptığı bu dönem işleri gerçekten bu ülkede çok kıymetli işler. Bizim anlatacak o kadar çok hikayemiz var ki. Hani dünyanın evet. tamamını toplasınız. Bizim bir yüzyılımızdan daha fazla hikayeleri yoktur. Daha azdır hikayeler yani. <gülüyor> Karayip Korsanları diye bir sinema filmi çekiyorlar. Ee, dört tane film çekiyorlar. Üç mü dört mü ya dünyaya seyrettirmişler. Mesela baş karakteri Jack Sparrow'un böyle bir, şimdi de buradan bir şey olsun izleyicilerimize. Afişi, afişi bulsunlar mesela Google'da. O Jack Sparrow'un, e, screenshot yapıp fotoğrafını çeksinler. Onun sol kulağında bir küpe var. Görecekler sol kulağındaki küpede bir ay yıldız ve bir Osmanlı turası var. Çünkü Çok adamlar Osmanlı tarihinde yaşamış Yunus Kaptanı almışlar, sinema filmi yapmışlar. Hikaye kimin? Bizim. Ama Allah'tan şöyle bir inkarları da yok ya, yok ya kardeşim alakası da yok demiyorlar. Osmanlı tarihinde Yunus Kaptanı e, inanılmaz bir hayatı var, ondan kurgulayarak bu filmi yaptık. E, Peter Jackson dediğimiz bu yüzüklerin efendisini çeken adamın ya inanın inanılmaz bir Osmanlı tarihi bilgisi var. Neden? Çünkü hikaye bizde. Hmm. Bizim her yerimiz hikaye. Bu coğrafyada attığınız adım hikaye. Gerçekten. Ejdebilerin her sanal kahramanına karşılık bizim ecdadımızda her biri için 100 tane gerçek kahraman vardır diye düşünüyorum. Fazladır. Ama maalesef biz e, nedendir bu şeyi çıkaramıyoruz. Şimdi yani. başladım hocam. Son dönemlerde sinemaya değil mi? Tabii. E, çok kıymetli. Ee, bir küçücük çocuktum. Babam beni Sultanahmet Camii'ne getirirdi. Namaz kılardık orada babamla beraber. Çık artık öyle gezdirsin beni caminin avlusunda ya da ön tarafında o gezinme yerinde. Ee, ben o çekik gözlü insanları gördüğümde bunların hepsini vatan haini, cani zannediyordum. Neden? Tamam. Ee, Vietnam filmleri yüzünden. Ee, şimdi aklım vaki olduktan sonra anlayabiliyorsun. Allah'ın yankesi çıkmış gitmiş. Vietnam'da avcılar kadar bir yerde insanlar bu koskocaman dedikleri bu Dünya devi dedikleri Amerika'ya orada pirinç sapından pirinci ayıklasın diye kullandıkları sopalarla dövüp geri gö göndermişler. Ama adamlar üstüne bilmem kaç tane film çektiler ve kendilerini hakladılar. 20 milyon kızılderiliği öldürdüler ama bakın filmlerinde hep kızılderililer canidir. E evet. adamların evini aldın, yuvasını toprağını aldın. Sinema çok önemli bir değer ve çok kıymetli. Doğru anlatılırsa, doğru konulunursa ki bizim... Tarihimiz, tarihi kronolojimiz, ecdadımız, şanla, şerefle dolu bizim... hani o yeni çeri, Kısacık bir örnek vereyim. Yeniçeri ocağının içinden bir tanesini çek, al. O 200 bin askerin içinden birini kahraman. Biz de herkes kahraman. Memleket sizin Bosna Ersekti değil mi? Tabii biz e, Evladı Fatih'ınız. Seferler döneminde buradan gitmişiz. Memleketimizden gitmişiz Bos Bosna'ya. Bu arada Bosna İstanbul'dan önce fethedilmiştir. Evet. Tarih olarak. Evet. Yani e, orası da bizim memleketimiz. Tabii canım Bosna yani. bizim memleketimiz. Ben ayrıca inanılmaz seviyorum Bosna'yı. Çok akrabam var orada. Çok akrabam şehit oldu. Allah Bu hepsine 95 Amin inşallah. Tüm şehitlerimize, tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. E, çok kıymetli benim için Bosna. Ama ben elhamdülillah Müslüman, elhamdülillah Türk oğlu, Türk bir ailenin mensubuyum. Elhamdülillah. E, o yüzden... Toprakların hepsi bizim toprağımız. Aile demişken de 3 tane pırlanta gibi bir evlatlarımız eyvallah, eyvallah, var. Eyvallah, maşallah. Bunların isimleri beni çok ilgimi çekiyor. Onlar aslanlarım benim. Dünyadaki en abi ince karnım. Bunlar bana ne isterlerse yaptırıyorlar. Ahmet, Celalettin, Gök, Kurt, Ali Yar falan hikaye ben sana söyleyeyim. 3 tane oğlum var ellerinizden öper. En büyük olan tanıyordur insanlar zaten. O da bir aktör. Batın... E, Hangi batın? Yani nereden esinlendiniz? Ya Esma Ulusuna Allah'ın güzel isimlerinden 33. olan batın. Çok gizli sır demek. Ee, çok seviyorum o ismi. Ee, İkinci evladınız? O, o Haktan onun ismi. O da güzel. Evet, Allah'tan anlamında. Ee, en küçük oğlumun adı da Şems. Oo. Şems, güneş mi demek. Tabii, hem Şems suresi var, hem de güneş demek. Işılda parlayan Her, demek. Hem de Hazreti Şems. Var. Tabii hem de Hazreti Şems var. Hepsinin, e, bendeki aslında bir tanesinin değil tam olarak, hepsinin bir etkisi üstüne Şems ismini koydum evladıma. Allah bütün evlat. Cenab-Allah bütün Amin. evlatları analarına babalarına memleketlerine bağışlasın inşallah. Amin. E, evlat bambaşka. Kesinlikle. Sizin Ahmet abi. Ellerinizden dönep 3 Üç evladımımız var. O sizin de üç tane. Evet. Benim de üç tane. Hep Maşallah. <gülüyor> ee, en büyük oğlum 23 yaşında. Furkan Muhammed. Kızım 22 yaşında. Sena Nur. Bir de 8 yaşında Fatih'imiz var. Adaşınız. Evet. O da Fatih Muhammed. Yani maşallah. ikinci maşallah. isimler hep Muhammed. Ne güzel isimler. Fatih'e karşı da bu arada özel bir sevgim var. Yani Tuğra'sı dahil. Siz yani de Tuğra'sı. de kendisi var. Evet. O <gülüyor> daha güzelmiş. Ee, böyle bir dedim ya bu bu akşam masada böyle gözle görülmeyen bağlar mı var? Öyle bir şey hissediyorum. Yani. Fatih yani gerçekten hani ismim ismim olduğu için demiyorum belki. Çok beğeniyorum. Çünkü Fatih fetheden, açan anlamları taşıyor. Zaten Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş. Hani ben hep şunu söylüyorum. Ben de bu isim bana verildi ya. Ben de insanların gönlünü fethetmek durumundayım. Maşallah. Gibi düşünüyorum. Maşallah. En azından o yolda ilerliyorum. Maşallah. Her Maşallah. yapabiliyor muyum yapamıyorum. Eksiklerim mutlaka hepimizin olduğu gibi vardır. Evet. Ama o isimle gurur duyuyorum ben Maşallah. de yani. İyi ki ismin Fatihmiş. Vallahi ben bende de çok özel bir yeri var. Hani fethetmek bu arada çok meşhur ya sadece kaleleri almak değil. İçindeki halkın gönlünü almak aslında Kesinlikle. fethetmek. Fatih'in herhalde en büyük manası fetih bu olsa gerek yani. bir, bir, Buna Şimdi bir de benim tarafımdan baktığımızda da böyle sektörel anlamda da baktığınızda mesela tarihi kronolojide yaşamış bu zatlar, bu ecdat çok kıymetli insanlar. Ama e, geçmiş dönemlerde bundan işte 20 sene önce, 25 sene önce, 30 sene önce neyse yapılan işlerde yani görsel anlamda yapılan işlerde işte böyle kocaman kabukları olan, getirin deyi diyen, onu kesen, bunu doğrayan insanlar gördük. Yanlış lanse ediliyor. Bir. Tamamen. Algı. Bu insanlar inanılmaz entelektüel insanlar. İnanılmaz. Fatih Sultan Mehmet, El Cezire'nin çizimlerini ezbere biliyor. Bir ezbere değil. biliyor. 6-7 dil diye. 7 evet, dil bilmiyor. biliyor. Yedi ya, yedi dil, o yüzden latinceyi Avrupa'da konuşan çok az adam var. Fatih Sultan Mehmet dedemiz hem konuşuyor hem yazıyor. Hı. İnanılmaz. E peki dizinin dibinde büyüttüğü tonu da Şiir yazıyor. Tabii. Abinin mahlasıyla? Şair, edebiyatçı. İnanılmaz bir tarihi bilgisi var. Peki dizinin dibinde büyüyen, büyüyen torunu kim? Yavuz Sultan Selim. E Yavuz'un evladı kim? Kanuni Sultan Süleyman. Hani bu insanlar, evet, bu Cihan Padişah olmuşlar ama öyle boşuna olmamışlar. Bunlar gerçekten Cihan Padişahlar. Bu insanlar inanılmaz entelektüel insanlar. Ben şeyi merak ediyorum. Bunlar tarlada sulanarak büyüyen sebzeler değil. Evet. İnsan nasıl yetişir hocam? Su ve dibine su dökünce yetişir. Bir ilim, bir alim, bir hoca sinirlezi de var orada. Öyle. Tabi tabi. Bunu unutmamamız lazım. Eski insanlar bu tedrisatı da sağlıyordu demek. Ki. Tabii ki tedrisatı sağlıyor. Kesinlikle. Bir de e, o tedrisattan geçtikten sonra kendinden sonraki nesle hepsini aktarıyor. E, aynı tedrisatı onlar için de sağlıyor. Yani o yetişmiş hocalarla mesela Fatih Sultan Mehmet'in hanın e, Akşemseddin, Molla Gürani, Otman Baba bunlar. En yakınındaki hocaları, bunların tedrisatından geçmiştir. Bir geçmişti. Şaman hocası da var Fatih Sultan Mehmet'in. Otman Baba. Çok enteresan. Yani Duayı da... öğreniyor, dünya tarihini öğreniyor. Türklüğün derinlemesine Türklüğü öğreniyor. Türk tarihini öğreniyor. Ee, Otman Baba'dan. Mesela Deliller Fatih'in Fermanı filminde Baba Sultan dediğimiz karakter Otman Baba'dır aslında. Hmm. Otman Baba karakterini bizim sevgili Yetkin abi, Yetkin ikincilere Baba Sultan ismiyle kodladım ben hikaye yazılırken ve onu anlatmaya çalıştım. Şimdi tabii o dönemde de mesela Fatih Sultan Mehmet diyoruz tamam. Çağ açıp çağ kapıyan bir insan. Arkasında da manevi olarak da bir güç vardı. Şu i̇şte onlar da Akşemsettinler, tabii, Molla Güraniler tabii. gibi aynen. E Fetih'te mesela bir şey Akşemsettin Hazretlerinin fetih döneminde 56 56 günde fethediyor ve artık vazgeçiyor. Akşemsettin Hazretleri yanına geldiğinde ikna ediyor. Hocasını gördükten sonra motivasyonu tekrar yerine geliyor diyor ki bir dakika sen Fatih'sin hiç bıkmayacaksın ve devam edeceksin çünkü asker başlıyor ya kaç gün oldu hala yap, giremiyoruz yapamıyoruz çünkü kimseler girememiş ama Aynen. o açtığı küçücük bir gedikten Gidikten. tarihi değiştiriyor. Şimdi sizin mesela Ahmet Celalettin Paşa rolüyle en son oynadığınız dizide hı hı. mesela şunu merak ediyorum mesela karakter o karakteri oynuyorsunuz. Ahmet Celalettin Paşa karakterini oynuyorsunuz ya. Karakteri zaten o oynamadan önce bir onun hayat hikayesini silsilesini Hı -hı. mutlaka okumuşsunuzdur. Şimdi bu rolü büründünüz ve bu rolü oynuyorsunuz. Bu rolü kendinizi bazen kaptırabiliyor musunuz? Yani gerçek Ahmet Celalettin Paşa zamanında yaşamış. Böyle hani bazen böyle oyunculukta söylenir. E, ben tam olarak ne dediğini çok iyi anladım. Hani role girdim çıkamıyorum. Mevzunla bahsediyoruz. O biraz e, bazı oyuncu arkadaşlarımızın entelektüel görünmek adına yaptıkları bazı söylemler oluyor. A, pardon şu anda rolden çıkamıyorum falan. Öyle bir dünya yok. Benim hayatımda yok en azından. Hı. Ama şöyle bir durum var. Yani, e, hayatınızın günlük 12 saatini olmadığınız bir adam olarak yaşıyorsunuz. Şundan bahsediyorum. Olmadınız derken yanlış anlaşılmasın. O anda Mesela, o karaktere Ben gelelim. Ahmet Celalettin değilim ve 1800'lü yılların sonunda yaşamıyorum. Hı. Ama... Ee, bu karakteri kabul edip oynamaya başlamadan önce hayata geçirmeye başlamadan önce işte tabii ki çok e, tarihi kronolojide nasıl bir karakter nasıl durmuş neler yapmış bunun çok iyi fizibilitesini yapmanız lazım ki tabii. sonuçta e, yaşamış bir adamı canlandıracaksınız evet. o role girebilmek için ben ilk önce söylediğiniz gibi bu fizibiliteyi yapıyorum yani ilk önce adamı benim tanımam lazım ki ben Ahmet Celalit'ini tanıyabilsinler ya da diğer oynadığım karakterleri önce benim tanımam lazım benim için en sancılı dönem İşi kabul ettim ve o karaktere hazırlanırken tek başıma geçirdiğim 10 gün. O benim için doğum sancısı gibi bir sancı. Çünkü e, bende parametreler e, benim metabolizmamda ve benim algımda biraz farklı çalışıyor. Ben bir karakterin önce sesini bulmaya çalışıyorum. Bu da benim 10 günümü falan oluyor. Evet. Böyle deli gibi aynanın karşısında günde 4-5 saat bu sürekli nasıl bakacağını ve nasıl konuşacağını bulmak benim çok vaktimi alıyor. Ve ben o sesi, evet Ahmet Celalettin akanım diye konuşmalı dedikten sonra o sesin o tonlamanın üstüne inşa ediyorum o e, altyapısını kurduğum hmm. karakterim. Ya belli bir, de, bir emek var yani. Tabii ki, tabii emeksiz oldu yani, olmuyor zaten. Zor evet. bir evet. emek yani. Biz öyle kolay zannediyorsun. Zor bir iş daha bir şey Hani gidiyorsun ha. filmcilik hemen geliyorsun kamera karşısına. Abi öyle işte olsa filmcilik. keşke. Ben, ya. ben mesela ona çok kızıyorum. Neden kızıyorum? Bazen böyle şey şahit olduğum şeyler var ya da bana söylenen şeyler. Cem abi bizim de sakalımız var. Bize bir rol yok mu? Ke keşke kardeşim, bir gel, sakallı var. olacak keşke. iş olsaydı e gel yani bir arkadan geçen 3-2-1 kayıt dediler mi tavşan gibi kameraya bakıyorsun ya. TC kimlik numaranı söylemesin kameranın karşısında yani o, bu küçümsenmesine çok bozuluyorum. Bu öyle bir şey değil yani hani bugün bir manavda e, elma satacak olsak hani orada bir bir hafta 10 gün geçirip onu nasıl diziyorlar, nasıl yapıyorlar, nasıl tartıyorlar, nasıl poşete koyuyorlar, nasıl hitap ediyorsun, nasıl hitap ediyorsun müşteriye, nasıl konuşuyorsun, parayı nasıl alıyorsun, üstünü nasıl veriyorsun bunu öğrenmen lazım. Bu bu kadar kolay küçümsenecek yani bir iş değil mi? Her mesleğin ya. bir zorluğu vardır. Elbette. Mutlaka. Bir de bu iş çok zor bir iş. Hani gerçekten çok zor bir ben iş. Ben de içine bazen girmişim. E, biliyorsunuz yani birkaç, işte birkaç rolde evet. yer almıştım. Evet. Evet. Tabii biliyorsunuz çok zor bir iş. Çok çok zor. Evet. Hem de benim çok kısa bir oyun raplik şeyim vardı, yani. replik vardı ama çok uzun sürdü. Benlik değil tabi. Yani bazen işte ne bileyim ışığı az geliyor, işte bazen teknik açıdan bir problem oluyor. Bir daha olmadı baştan. 150 dakika diziyi 150 dakikada çektiğini düşünen insanlar var değil bazen. Mi? Öyle değil ama işte. Değil değil. Gerçekten onu... onu çok merak ediyorum. Evet. Siz 150 dakika bizdi aslında kaç? Saatte çekiyoruz. 6 günde çekiyoruz. 6 günde. Bir akşam oturuyorsun günde, evde dizi seyrediyorsun. 14 seyrediyor. saat çalışarak 6 günde çekiyoruz. O da hani iki ekip birden 6 günde çekiyoruz. Bazen 3 ekip, Filinta'da mesela 3 ekibi ayrıldığımız oluyordu. Çünkü tek ekiple bitirme şansın 0. 15 günde çekecek. Neden 150 dakika? Mesela Ejdevi diziler 30 dakika, 40 dakika en fazla. 50 dakika, 55 dakika diziler var. Bilmiyorum bizim ülkemizde aslında bununla ilgili böyle... Her çok... hafta bir film çekiyorsunuz aslında ortalama. Sinema filmi 117 dakika ondan bile Bizimki fazla. 150 dakika. <gülüyor> Ya 8'de başlayıp gece de biter mi dizi? Ya? <gülüyor> İçini de dökmüş oldun. <gülüyor> evet ya. Yapımcılar da yusur. <gülüyor> <Evet, evet>. şey, <gülüyor> Aslında yapımcılarla da bir alakası yok bunun. Onlar da hiç istiyorlar. Saat orada. başı hmm. ücret alınıyorsa hani. iyi hocam bu. Ama yani. bir sektörel anlamda e, bir reklam durumu var ya işte evet. o da çünkü artık ha. maliyetçi ve bütçeli diziler evet. mecburlar televizyon kanalları o sayıda reklam göstermeyi ki o dizinin bütçesini karşılayabilirsiniz. Evet. Işte. Bozner'sa'ya gider misiniz abi? Yani belli periyotlarda gider Tabii misiniz? orası benim için çok kıymetli verir. arır. E, i̇şte bu pandemiden dolayı bir, bir seneyi geçkin süre oldu. Gidemedim. Ee, i̇nşallah Ramazan'dan sonra çocukları da alacağım. Çünkü Şems görmedi daha içi orayı. Ee, Şems'i bir götürmek istiyorum. Orada ecdadımızın e, Osmanlı mezarları var. Osmanlı'da şehit olmuş askerlerin, yaşam izatlarının mezarları var. Hem onları ziyaret ettireceğim oğluma. Hem akrabalarımın mezarları var. Orada şehit düşmüş e, Müslüman insanların, bizim insanlarımızın. Bizim dindaşlarımızın, vatandaşlarımızın, buradan giden insanların mezarları var. Biz öyle Şems'le onları tanıştırmak istiyorum. Çünkü onlar bizim ruhumuzda, kalbimizde hiçbir zaman ölmediler. Kesinlikle. Asla da ölmeyecekler. En küçük oğlumla da tanıştıracağım onları götürüyorum inşallah. Allah, a Allah a rahmet olsun. eylesin. Rahim Sizin inşallah. memleket nereydi abi, Ahmet abi? Aslında Trabzonluyum. Ee, ama İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Eşim de kendi Trabzon'da doğup büyüdüğü için evlenince doğal olarak... Eşinin memleketli oluyorsun ya ben gerçek Trabzon'da aslında evlendikten sonra olmuş oldum. Olmuş. Ha. Ben de Rize'ye doğru yavaş yavaş kayıyorum. Abi. Ben de iki program sonra Rize'liyim diye <gülüyor> Bir şey kaybedilir. Evet eşim Gülşah Hanım Rize'li. O da oyuncu ee, zaten. O tabii o da bir aktrist, o da oyuncu. Ee, benim kardeşim en küçük kardeşim de oyuncu. Yiğit Uçan o da Kuruluş Osman'da Boran karakterini oynuyor. O da aslan gibi bir çocuktur böyle. Oğlum, oğlum da oyuncu. Ee, Sülale boyu oyuncusunuz ya abi. Ya kardeşim <gülüyor> benden bir yaş küçük olan Yokan var o da hem aranjör hem müzisyen notist o da müzikle uğraşıyor, yurt dışıyla bağlantılı çalışıyor. E, Kayın biraderim yönetmen, e, böyle bir ailemiz var. Hepsi Ya sanatla babam benim bir sendikacıydı. Evdeki ışıklarda böyle spot falan. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> abi <gülüyor> bir şey söyleyeyim <gülüyor> sana biz dizi seyretmiyoruz. Vakit kalmıyordur <gülüyor> herde yani. Gerçekten hani altı e, gün dizi çekince yani, yani ve, vakit kalmaz ki. Zor, yani. yani ev aynen öyle. Hani bir gün kalıyor o bir günde zaten ailenle geçirsin abi doğal olarak. <gülüyor> ya bir yani. gün biri şey sordu bana Cem abi kendini seyrederken ne hissediyorsun? Sonra o soruyunca böyle birden böyle bir şey hani bir içime mi döndüm? Ne oldu? Gerçekten ne hissettim bilmiyorum çünkü seyredemiyorum. Ee, ya setten geliyor ya başka bir işin oluyor bir başka bir programın oluyor izlemiyorsun içinde oluyor. Bir de benim şey. şeyde çok değer verdiğim aile dostum. Ee, Necip Karakaya, Benim İsmail Hakkı Efendi. Benim canım kardeşim ben onu buradan buradan, buradan severim. Buradan he? selam ediyoruz evet, Necip oldu. abi evet, sana. Necip'in Necip başının belasıyım ben ya. <gülüyor> bir gün sana anlatsın böyle özelde de. Cem abi yapma diyor ne olur gözünü seveyim. Ba e, geçen sezondu galiba çok fazla Necip'le sahnemiz vardı. Bayağı böyle bir ikili olduk. Patlamalarda kaldık, bir ara şehit oluyorduk Necip'le içimiz beraber. <gülüyor> e, benimle çalışmak zor biraz. Hani Böyle bizde dalak denilen bir şey vardır oyunculukta. Onun böyle sağlam olması lazım ki gülmemen için sahnelerde. E ben de zorluyordum Necip'i biraz. Diyordu ki Cem abi yapma gözünü seveyim. Böyle gül oynaya çok güzel böyle bir ikili olmuştuk. Bir sezon falan böyle devam etti. Ama Necip benim çok kıymetli bir kardeşim. Ya Sizden maşallah kıymetli var olması. hem sesiyle evet. hem karakteriyle düzgün bir yapısıyla. Bir de oyunculuğu... Tabii tabii. Artık, oyunculukta da artık... Zeri... Artık Necip aktör. Değil mi? Bunu Cam Uçan söylüyor. ve abi he, Ben onun kendisine de söyledim. Artık <gülüyor> meseleyi Necip anlamış, e, bu işin derdini anlamış. Neyi nasıl söyleyeceğini, nasıl tonlaması gerektiğini, nasıl bakması gerektiğini hepsini çözmüş Necip. Tabii bunlar level level gelişen şeyler. Şöyle birkaç iş sonra Necip tamamdır yani. Ahmet abi ilk defa mı televizyona çıkıyorsun veya ilk defa ekranlarda mısın? <gülüyor> evet ilk de hemen. Peki nasıl görüyorsun Cem abi? Abi sen bayağı moderatör gibisin ya. <gülüyor> Tabii, tabii. Sakın böyle gazı getiremeyin <gülüyor> onlar merak saların falan Allah korusun 6 gün yanında şurada gelsin. Bizim Allah korusun derken yengemden çekindiği için 6 gün boyunca evde olmadığını <gülüyor> düşünsene. Ev, ev, yengem evime Ben sizi ev ev seyretmeye razıyım yani. Gerçi <gülüyor> ya şey, tamam. eyvallah, eyvallah. O sizin işiniz, evet. seyretmek de bizim işimiz. Bak ne kadar güzel. Herkes kendi işini evet. yapıyor, değil mi? Eyvallah. Evet. evet. Ramazan'dan sonra tabii Bosnahersey oğlunuzla beraber evet. gideceğinizi söylediniz. Ailem, yavar, yavar peki hiç çocukluk evresinde Bosna Ersek'te bir Ramazan geçirdiniz mi? Mesela? Ya Bosna Ersek'te memlekette hiç kısmet olmadı Ramazan geçirmek. Ama oradan Ramazan'da bize gelen akrabalarımla beraber çok Ramazan geçirdim. Ee, biliyorsunuz 95'te bu, bu Savaş. artık asli ismini evet. bile söyle söyleyemeyeceğim. Yani. Bu canelik olduktan evet. sonra bizim 40'te o zaman Loburgaz'da geçti benim çocukluğum. Dedem orada postane müdürüydü. Babam da bir sendikacıydı. Ee, yani çocukluğum orada geçti diyebilirim. E, 40 delindeki kampa e, insanlar geldiler tabii Bosna'dan yaşlılar, kadınlar ve çocuklar. Onları hep ziyarete giderdik. E, geçiremedim Bosna'da e, Ramazan ayı ama Ramazanlar benim ailemde de çok kıymetli. Her Müslüman ailesinde olduğu gibi çok değerli. Ramazan'ın ruhunu anlayabilmek çok önemli. Cenab-ı Allah bize ne anlatmak istediğini anlayabilmek çok önemli. Yoksa Allah'ın ne bizim tut, tuttuğumuz oruca, ne kestiğimiz kurbana, ne kıldığımız namaza hiçbir şey ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacımız, ihtiyacımız bizim, var. Aslında. Tam tersi bizim çok fazla ihtiyacımız var. İşte bunları çok iyi bir yürekle yardımlaşarak komşumuzu, akrabamızı, elimizin uzattığı insanları gözeterek yapmanın keyfi de bambaşka. Peki setlerde çok şey bambaşka. oluyor muydu Cem abi? Yani oruçlu, mesela oruç tuttuğunuzu bildiğim için soruyorum. Hı. Yani oruçluyken... Ee, zorlanıyor musun mesela? Ya bir şey söyleyeyim mi? Daha önce de soruyorlardı bana böyle, abi oruç tutuyorsun, bak aksiyon sahneleri çekiyorsun, 30 tane adamla dövüşüyorsun, bütün gün aksiyon çekiyorsun. Ya Allah her şeyin kolayını veriyor. Evet, yeter ki ya sana ben bir şey söyleyeyim. 5 kilo et yiyip o sete çık, hani o enerjiden 10 kat daha fazla enerji veriyor Allah sana. Senin yeter ki buran düzgün olsun, niyetin asıl olsun. Ya. Allah adamı yolu. Allaha kaldıysa işin bolmuş bil ya. Yani. Bazen bil diyoruz yani. ya, hani yanlış bir tabirdir. Senin iş Allah'a Allah. kalmış. Daha nereye kalan? En güzelleriye kalır. Ama bu nasıl bir algıyla söyleniyor? Yani tabii. senin artık bitmiş olmuş işin yani. olmayacak anlamında. Olmuş. Ne kadar yanlış olmuş. bir cümle değil mi? Evet. Allah'a kalan iş zaten olmuş. Bir olmuştur, iş. Iş. olmuştur olmuş. tabii ki Allah'a kaldıysa her şey <gülüyor> olmuştur. <gülüyor> ben bunlara e, biz böyle çok varlık içinde bir çocukluk geçirmedik. Zor bir çocukluk dönemimiz oldu. E, Bosna'dan gelmiş dedemler. işte burada işler güçler. Büyük bir aileyiz. Kazançlar düşük. Maaş bir artan maaşla, üç tane çocuk hanım, akrabalar, Bosna'dan gelen akrabalar, bir sürü insanları çok böyle rahat refah içinde bir çocukluk geçirmedik ama çok keyifli bir çocukluk geçirdik. Ben tam onu diyecektim bak. Yoklukta da yokluk her şey, şey daha keyifliydi. Ya dünyada hiçbir yemek yoktur ki o komşunun verdiği salçalı ekmeğin tadını lezzetini versin sana ya bu batır tasta versin. Şu anda, şu anda versen versin. belki de yemezsin abi. Ya abi işte ye, yani yesen bile o lezzeti, lezzeti alamazsın. Her şey bambaşkaymış her şey. E, dediğim gibi Allah. Kimseyi, kimseyi rızıksız bırakmıyor. Abi bir Hiç de kimse özellikle Bosna'da olduğunu bildiğim ee. için e, Traliçe. Evet. Biz zaten bu Ramazan sofrası yemeğimizi yedik ya, çay ile be, beraber tatlı. Olmazsa olmazımız zaten. Evet. Kültürümüz, annenemizde bu var. Evet. Biz özellikle Traliçe'yi sizin Eyvallah. yörenize ait olduğu için e, seçtik. Eyvallah. Allah razı olsun. Peki. Traliçe de tam Ramazan tatlısıdır yalnız. <gülüyor> Değil mi? Sütle yapılır ya hafiftir böyle. Yormaz adamı yemekten sonra. Bir de tavsiyede bulanalım bu Ramazan sofralarında daha birinden orucumuzu açtığımız gibi çok fazla yemek yemeye de gerek yok. Önce bir çorbamızı içelim. <gülüyor> bir 15-20 dakika duralım. <gülüyor> ee, o böyle mide bir hazmetsin, beyni olsun, yerleri bir versin. Diyorsun da, o değil? durmayı yapamıyorlar. Ya. Abi, Yapamıyoruz bazen. Ben şahsen yapamıyorum yani hocam. Çorbayı içtin abi özür dilerim. Evet. Tabii kalktın akşam namazını kıldın. Bak bu mesela şahane bir şey. Çünkü döndüğünde o kadar iştahlı Ağilere yemezsin. Ve çok yiyemezsin artık. Tamam. Konu bence iştahlı yemektir hocam orada. Ya bir şey orada, söyleyeyim mi hocam? Hani... Doğru olan benim anlattığım ama sadece ben de herhalde sen böyle ben yapamıyorum deyince ben de bir kendimi gözden geçirdim. Ee, biraz benimki laf olsun diye oldu galiba. Ben de yapamıyorum çünkü. Ama doğru olan sağ... o. Doğru yani olan yani o. Siz, tabii, tabii. Çünkü ben orada hani Allah'a şunu beyan ediyoruz bence. Ya Rabbi o kadar açım ve acizim ki. O kadar acizim. Ben bunu yemem mi? Açım ben yani beni... Yani tabii ki yiyeceğiz yani yemekle ilgili söylüyor o acizliği Allah zaten nerede hoşuna giden şey cenab Hakk'ın orada senin acizliğini görmesi tabii, Ve tabii. senin gururunu kırıp mesela iftarı gecikti ben saat 8 ama 12'ye kadar dayanırım bence bu kötü bir şey yani Allah, kime da şey yapıyorsun yani? Hatta namazı bile değil mi yani şimdi namaz kılacaksın aklın yemekteyse önce yemeği sonra akşam Şu namazını, namazını. kırdın diye öyle de söylenir Aynen. o yüzden ee, önemli olan yani Cem abinin dediği ya birden yüklenmemek evet, evet. Yani, yani biz onu demek istiyoruz yoksa tabii ki aciziz o yemekleri mutlaka yemeliyiz tabii. Yani. Ya işte midedeki sinyal o doluluk oranının sinyali beyne gidene kadar bir e zaman var yani siz e iki dilim ekmek kesiniz, yedikten sonra zaten o sinyal 20 gittiğinde, dakika sonra, e 20 dakika sonra o doygunla alışıyorsunuz ama birden yediğinizde e sinyal bir gidiyor diyor ki çok yedin o zaman da sıkıntı tabii ki. Eyvallah. Allah Her diyelim. şeyin fazlası zarar. Aynen. Her şeyin fazlası zarar, ortası karar. Aynen öyle. Peki Osmanlı'da diş, diş kirası vardır bilirsin. Evet. <gülüyor> Bizler de diş kirası olarak dişini bir hediye takdim Çok etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Diyanişleri Allah, Allah razı olsun. İki güzel eseri İslam ilmihali ve Kur'an-ı Kerim. Şöyle mi gösterelim? İyi günlerde okuyun, istifade edin inşallah. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif ayınız mübarek olsun. Tekrar. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sofranızda şereflendirdiniz beni. Allah razı olsun. Allah sen de razı olsun. Efendim bu akşamda Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.